alk hikayeleri Dedem korkuttan masallar Deli Dumrul Köprüsü O asillerinde Duha Koçoğlu Deli Dumrul derler birer vardı Kuru bir çay üzerine bir köprü yaptırmış, geçenden otuz akçe, geçmeyenden döve döve kırk akçe alırdı. Niye böyle yapıyorsun diye sorulduğunda, benden güçlü biri varsa çıksın, benimle savaşsın da benim erliğim, yiğitliğim Ruma, Şam'a yayılsın derdi. Günlerden bir gün o köprünün yanına bir oba geldi kondu. O obada bir güzel yiğit ölmüştü. Kimi oğul, kimi kardeş diye ağlıyordu. Ağlaşmaları duyan deli dumrul koştu geldi. Söyleştiler. Görelim nasıl söyleşler Bre utanmazlar! Ne ağlarsınız benim köprümün yanında? Bu gürültü, bu yas nedendir? Güzel bir yiğitimiz öldü, ona ağlıyoruz. Yiğidinizi öldüren kim? Tanrı buyurdu, al kanatlı Azrail canını aldı. Bre bu Azrail nasıl kişidir ki adamın canını alır? Ey yüce tanrım! Varlığın hakkı için şu Azrail'i benimle karşılaştır... Onunla savaşayım, vuruşayım da yiğidin canını geri alayım. Bir daha güzel yiğitlerin canını almasın. Diye bağırdı ve evine döndü. Deli Dumrul'un sözü Tanrı'ya hoş gelmedi. Azrail'e seslenip, ya Azrail benim varlığıma, birliğime inanmayan, işime karışan o deliye görün, bensini sarart, canını al dedi. Deli Dumrul evinde kırk yiğidiyle yiyip içerken Azrail çıkagel. Dumrul Asrail'i görünce Görür gözü görmez tutar tutmaz oldu Söyledi Görelim ne söyledi bre, bre ne sihirlisin Geldiğini kapıcılar görmedi Nöbetçiler duymadı Görür gözüm görmez Tutar elim tutmaz oldu Titredi canım coştu Altın kadehim elimden düştü Ağzımın içi buz Kemiklerim tuz oldu Bre sakallı akça Gözünün feri sönmüş ihtiyar Kimsin söyle bana yoksa kazaam dokunur sana. Azrail de söyledi. Görelim ne söyledi. Gözümün feri sönmüş ama güzel kızların canını çok aldım. Ağarmış sakalımı beğenmiyorsun ama ak sakallı ihtiyarların canını çok aldım. Al kanatlı Azrail gelse de öldüreyim. Güzel yiğidin canın elinden kurtarayım diye övünüyordu. Şimdi senin canını almaya geldim. Canını verir misin? Yoksa benimle savaşır mısın? Deyince deli Dumrulda. De kanatlı Azrail. Demek ki bu güzel yiğitlerin canını sen alırsın ha. Öbetçiler kapıları kapayın. Seni geniş yerde elime geçirip kovalamak isterdim. Dar yerde elime geçtin. Şimdi seni öldüreyim. Güzel yiğidin canını elinden kurtarayım da gör. Deyip kılıcını sıyırdı Azrail'e çaldı. Kılıcını vurur olmaz Azrail güvercin olup pencereden uçup gitti. Bunu gören Deli Dumrol gülerek... <gülüyor> Gördünüz mü yiğitlerim? Azrail'i öyle korkuttum ki... ...geniş kapıyı bırakıp dar pencereden güvercin olup kaçtı. Ama elimden kurtulamaz... Şimdi onu Doğan'ıma yakalatayım da görsün Dedi ve Doğan'ını alıp atına bindi ormana gitti Bir iki güvercini öldürdü Evine dönüyordu ki Azrail birden atına göründü Atı ürktü ve Deli Dumrul'u silkeledi Üstünden yere çarptı Azrail hemen Deli Dumrul'un göğsüne çöktü Azrail'i bir anda üstünde gören Deli Dumrul inleyerek <gülüyor> Azrail böyle olduğunu bilmesidim. Gizlice can aldığını duymaz idim Bizim büyük dağlarımız olur. O dağlarımızda bağlarımız olur. O bağlarda kara salkım üzümler olur. O üzüm sıkarlar al şarap olur. O şarabı içenler bir güzel sarhoş olur. Şaraptan içtim doyamadım. Beylikten hiç usanmadım. Alma canımı ya Azrail. Yiğitliğe doymadım. Değince Azrail. Be hey deli bana ne yalvarıyorsun? Yüce Tanrı'ya yalvar. Ben onun emir kuluyum. Dedi. Deli Dumrul. Öyleyse çekil ara Yüce Tanrı'yla ben kendim haberleşeyim. Deyip yalvararak söyledi. Görelim ne söyledi. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nicesin güzel Tanrı. Nice cahil seni yerde gökte arar. Sen müminlerin gönlündesin yüce Tanrı. Daim duran zorlu Tanrı. Baki kalan bağışlayıcı Tanrı. Benim canımı alacaksan sen al. Azrail'e bırakma yüce Tanrı. Deli Dumrul'un bu sözleri yüce tanrıya hoş geldi Azrail'e madem ki benim birliğimi varlığımı gücümü kabul etti Canı yerine can bulsun onun canı azat olsun dedi Asraili deli Dumrul'a Yüce tanrı canı yerine can bulsun onun canı azat olsun buyurdu Hadi canın yerine can bul ver de seninkini al Deyince deli Dumrul Ve be, be ben canım yerine nereden can bulayım ama dur bir ihtiyar anamla ihtiyar babam var. Onlara gidip başvurayım. Belki benim yerime canlarını verirler. Diyerek koştu, önce babasına geldi. Ak sakallı canım baba. Küfür ettim, karşı geldim. Tanrı'ya hoş gelmedi. Al kanatlı Azrail'e emir eyledi. Azrail canımı almak ister. Benim yerime canını verir misin? Yoksa oğul oğul diye dönüp ağlar mısın? Diye yalvardı. Babası söyledi. Görelim de söyledi. Oğul, oğul, ey oğul, canımın parçası ol, altın evimin kabzası, süzülen gelinimin çiçeği ol. Karşıda yatan aladağım Azrail'e yaylak olsun, soğuk soğuk pınarlarım Azrail'e içit olsun, tavla tavla atlarım Azrail'e binit olsun, katar katar develerim Azrail'e yüklet olsun, altınlarım, gümüşlerim Azrail'e harçlık olsun. Dünya tatlı, can değerli. Senin yerine can veremem oğul. Babasından yüz bulamayınca sürdü, annesinin yanına geldi. Söyledi. Görelim ne söyledi. Ah anam, güzel anam. Bilir misin neler oldu? Alkanatlı Azrail göğsüme kondu da canımı ağlar oldu. Babamdan can diledim vermedi. Bir de senden diliyorum. Canını verir misin? Yoksa ol, ol diye saçlarını yolup ağlar mısın? Anası da söyledi. Görelim ne söyledi. Ol ol ay ol. Dokuz ay dar karnımda taşıdığım ol. Akça burçlu hisarlarda tutulaydın. Kafir elinde tutsak olaydın ol. Altın akçe verip seni kurtaraydım. Yaman yere gitmişsin. Gidemem ol. Dünya tatlı, can değerli. Senin yerine canımı veremem ol. Anası da canını vermeyince, Asrail canını almaya yanaştı. Dumdum, dur Azrail dur el kızı helalim var ondan olma iki de oğlancığım izin ver onlarla da bir görüşeyim canımı sonra al diye yalvarınca Azrail pek iyi dedi koştu evine karısının helalinin yanına geldi söyledi görelim ne söyledi gökyüzünden Azrail uçtu da geldi geldi de tatlı canımı alır oldu babamdan can diledi vermedi Anamdan can diledim vermedi. Yüksek yüksek karadağlarım sana yaylak olsun. Soğuk soğuk sularım sana içit olsun. Tavla tavla atlarım sana binit olsun. Katar katar develerim sana yüklet olsun. Ağıldaki akça koyunlarım sana şişlik olsun. Altın pencereli evim sana gölge olsun. Gözün kimi tutar, gönlün kimi severse ona var. Durma, iki oğlancığımı öksüz babasız koyma. dedi Karısı söyledi görelim ne söyledi Neler diyorsun göz açıp da gördüğüm Gönül verip sevdiğim Tatlı damak verip soruştu Bir yastığa baş koyup sarıştığım Karşıda yatan karadağda yaylar olsam Mezarım olsun Soğuk soğuk sularını içer olsam Kanım olsun Altın akçeni harcar olsam Kepenim olsun Tavla tavla atlarına biner olsam Tabutum olsun Senden sonra bir yiğide varırsam sarı yılanlar soksun. Can dediğin ne ki kanan baban vermemiş. Yer, gök, tanrı şahittir. Canım canına kurban olsun." deyip kocasının yerine canını vermeye razı olunca Azrail hemen hatunun canını almaya geldi. Deli Dumrul hatununa kıyamadı. Ellerini açıp yüce tanrıya yalvardı. Görelim nasıl yalvardı. Ulu yollar üzerine imaretler yaptırayım senin için. Aç görsem doyurayım, çıplak görsem giydireyim senin için. Alırsan ikimizin canını birlikte al. Bizi tek koma, bağışlarsan birlikte bağışla. Bağışlaması yüce tanrı. Diye yalvarınca yüce tanrının hoşuna gitti. Azrail'e bu iki helali 140 yıl ömür verdim. Birlikte mesut yaşasınlar. Onların yerine anasının babasının canını al dedi. Azrail yüce tanrının emriyle anasının babasının canını aldı. Deli Dumrul'la fedakar hatunu da birlikte 140 yıl ömür sürdüler. Dede Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı. Bu deli Dumrul boyunu benden sonra gelen ozanlar söylesin, yiğitler dinlesin dedi. Hayır dileyelim hanım hayır olsun Yerli kara dağların yıkılmasın Gölgeli kara ağacın kesilmesin Durmadan akan suyun kurumasın Tanrı seni namerde muhtaç eylemesin Ak alnına dua kıldık kabul olsun Günahımızı adı güzel Muhammed yüzü suyuna bağışlasın